Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu Resulillah. Bir abdestle kaç vakit namaz kılınabilir? Bu hususta herhangi bir engel bulunmamaktadır. Eğer abdestinizi muhafaza ettiğinize tam emin olabiliyorsanız ve bu hususta hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde içinizde bir rahatlık var ise e, abdestinizi muhafaza ettiğiniz sürece namaz kılabilirsiniz. Bunda bir sınırlama e, bulunmamaktadır. Bu hususta bir rivayet gelmiş değildir. Ancak Peygamberimizin sünneti her ibadet yani her namazla birlikte abdestini tazelemesiydi. E, bu daha güzeldir. Yani her namazla birlikte abdestin yenilenmesi daha güzeldir. Ancak soğuk hava şartlarında Tabii bu ülkemizde ve bazı soğuk ülkelerde zorluk çıkarmaktadır. Yani her vakitte abdest almak mümkün olmamaktadır. Ancak dediğim gibi eğer abdestimizi muhafaza edebiliyorsak bunun için bir sınırlama bulunmamaktadır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.